''Sizin de Rabbinizdir. Yalnız O'na ibadet edin. Doğru yol budur.'' dedi. Ondan sonra kendisine mensup birtakım fırkalar, aralarında ayrılığa düştüler. Gayet acı bir günün azabından, zalimlerin vay haline. İnsanlar, hiç farkında değillerken, o kıyametin, ansızın başlarına geri vermesini mi bekliyorlar? Müttakiler dışında, dünyadaki bütün dostlar, o gün birbirine düşmandır.